Hadis kitabının şerhini yapmaya içinde zikretmiş olduğu hadisleri okuyup anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. En son okumuş olduğumuz ve sadedinde bulunmuş olduğumuz babımızın başlığı Babu Tahrimi Zulm. Zulmün haram oluşu ve emri bi raddil zalim ve zulm ederek alınan hakların sahiplerine Geri verilmesi bahsi ve babı. Geçen haftaki dersimizde bu konuyla alakalı Müellif Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu ayet ve hadisleri almış, incelemiştik. Bu hafta bir bölümünü incelemiştik. Bu hafta kaldığımız yerden de devam edeceğiz inşallah. En son zannedersem bu babla ilgili olarak 7. hadiste kalmıştık. Öyle değil mi? Bu babın 7. hadisinde kalmıştık. Ben kardeşlerden, bu, özellikle bu derse gelen kardeşlerden e, yani kitap getirmelerini istiyorum, Riazu Salih'in kitaplarını ellerinde taşımalarını, buraya gelmeden önce bu hadisleri okumalarını istiyorum. Umulur ki e, bu kitabı taşımakla bir güzel adet elde edilir ve içindeki hadislere de böyle e, bakma, okuma, evde, otobüste, iş yerinde boş yere vakit geçirileceğine bir iki hadis okuyarak vakit değerlendirilebilir, değerlendirilebilir. Bu hadis arkadaşlar muttefakun aleyh bir hadis. Yani Bukhari ve Müslümin ittifak etmiş oldukları, aynı kitaplarında zikretmiş oldukları bir hadis. Ebu Hümeyd Abdurrahman İbn Sa'di Sa'di radıyallahu anhu kal. Ebu Sa'id radıyallahu anh sahabeden diyor ki İsta'melen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min minel ezd yukalü lehu el İbnü Lütbiyye Nebi Aleyhisselatü Vesselam ezit kabilesinden bir vatandaşı, bir zatı e, görevlendiriyor, görev vererek onu e, bir vazifeyle vazifelendiriyor. Bu zatın adı İbnül Lutbiye. Görevi ise arkadaşlar sadaka toplamak, zekat malı toplamak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz zekat memurları vardı. Onlar giderler, e, zekat verme şartlarını içinde bulunduran, kendinde bulunduran insanlardan allah Teala'nın emri olan e, miktarı ne yaparlardı? Alırlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bir zatı bu göreve ne yapıyor? Gönderiyor. فَلَمَّا kadime, Bu zat görevini ifa etmiş, gelmiş Medine'ye geldiğinde diyor ki هَذَا لَكُمْ وَهَذَا اُحْدِيَ اِلَيْهِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, bunlar, bu benim yanımda olan bu mal, mülk, verilen paralar, mallar, mülkler, bunlar size ait devlet başkanı olarak, beni zekat malını toplamakla görevlendiren kişi olarak, bu Müslümanların umumi faydaları için devlet başkanına verilmesi gereken mal. Şunlar ise diyor, bana hediye edildi. Bunlar ise diyor, bana hediye edildi. Bu konu özellikle günümüzde de çokça yaşanan bir husus, çokça yaşanan bir konu. Tam böyle sorulan, etrafında çok soru, çokça soru sorulan bir konuya işaret eden bir hadis. Adam gelip soruyor, hocam ben işte devlet dairesinde çalışıyorum, falanca birimde çalışıyorum. Vayağı vaya, benim görevim şu. Ama işte halkla beraber, halka hizmet olduğu için insanlar onların ihtiyaç duydukları şeyleri yerine getirdiğimiz zaman bizlere ufak tefek de olsa bazı hediyeler getiriyorlar. Kabul edelim mi? Tam bu manada sorulan soruların cevabı bu hadiste arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam bu zatı zekat toplamak için görevlendirmiş. İnsanlar bunu sevmişler. Zekatlarını verirken bu verdikleri zekatın yanında da bu devletin memuru olarak gitmiş olan adama bazı hediyeler sunmuşlar. Bu adam da gelip Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bunlar sizin bunlar da bana hediye verildi. Bugün için belki de birçok insanın bunda ne var ki? Yani adam görevini yapmış, görevini yapmasının karşılığı olarak da adam'a hediye verilmiş diyebilir, değil mi? Ne bi Aleyhisselatü Vesselam? Fakame Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam alal mimber, Minbere çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunu görünce böyle bir şey duyunca. فَحَمِدَ ve وَاَثْنَا عَلَيْهِ Allah-u Teala'ya hamd edip senada bulunuyor. Bizler de dikkat ederseniz derslerimize. Nebi bir Vesselam'ın bir sünneti olarak önce Allah'a hamd ederek, sena ederek başlıyoruz. Çünkü yani Allah-u Teala'ya kulluk vazifelerimizden bir tanesi de nedir? Ona hamd etmek. Elhamdülillah demek. Vermiş olduğu nimetlere şükretmek. Onu hamd etmek. Yani onun mükemmel sıfatlarıyla, noksansız sıfatlarıyla onu yapmak? Zikretmek, vasfetmek. Hamd etmenin manası bu. Yani elhamdülillah dediğimiz zaman ey Allah'ım biz seni o eksiksiz, noksansız sıfatlarında ne yapıyoruz anıyoruz. Bu demek. Şükretmek, Onun vermiş olduğu nimetlere ne yapmak? E, şükretmek e, manasında özel olarak. "Thumma qal amma bad fa inni asta'milu al-rajul min kum al-amal mimma wallaniyallah". Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Allahü Teala'nın beni görevli kıldığı bir hususta Aranızdan kimilerinizi görevli olarak, memur olarak gönderiyorum. Ve bu adam gelip diyor ki: "Fequlu haza lakum, haza hediye, uhdiye iley." Gelip diyor ki: "Bu mallar sizin, bunlar da bana hediye olan hediyeler." E fela calasa beyti abiye ev ummihi hatta ta'tiye hediyetuhu in kana sadıkan? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, burada böyle çok önemli bir kaide, çok önemli bir kural söylüyor. Şayet diyor o göndermiş olduğumuz memur, görevlendirmiş olduğumuz o memur, babasının ya da anasının evinde oturuyor olsaydı, gerçekten doğru söyleyen bir insansa doğru söyleyerek bize cevap versin, annesinin ya da babasının evinde otururken bu hediyeler ona getirilip, getirilip verilir miydi, verilmez miydi? Az önce sorulan sorunun cevabı bu. Adam soruyor, hocam böyle böyle. Diyorsun ki sen bu görevde olmuş, çalışıyor olmuş olmasaydın. Çalışmıyor olsaydın. Evinde oturuyor olsaydın, mahallende bir bakkal işletiyor olsaydın, bu hediye sana getirilip verilir miydi bu paket? Verilmez. Fıkıh kitaplarında ve hadis kitaplarında bu hadis hedayel ummal. Memurlara verilen hediyeler olarak şey yapar. İşlenir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, vallahi la yeekhudu ahadun minkum şey'en bi gayri hakkihi Sizlerden kim? Hakkı olmadığı şekilde, hakkı olmadığı halde bir şey alırsa اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ kıyame O hakkı olmayarak aldığı o şeyi kıyamet gününde Allah'a taşıyarak, yüklenerek Allah-u Teala'nın karşısına çıkar. Dünyada güzel bir paket gelmiş, bir torba gelmiş, bir poşet gelmiş. Ama ahirette onu yükleneceksin Allah-u Teala'nın karşısına çıkarken. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَع۪يرًا لَهُ رُغَا اَوْ بَقَارَةً لَهَا خُوَارْ اَوْ شَاةً تَيْعَرْ Diyor ki, sizleri ey ümmetim, ey ashabım sizleri allah Teala'nın huzuruna çıkmış allah Teala'nın huzuruna bağıran bir deve yüklenerek çıkmış olarak bu haksız yere alınan emanetler ahiret gününde aleyhissalatü vesselam vasfettiği gibi böyle insanın üzerine yüklendiği ve bağıran Böğren bir deve olarak çıkacağını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve sizleri böyle görmeyeyim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin yani bundan sakının. Yahut böğren bir inek yüklenmiş bir halde görmeyeyim sizi. Yahut meleyen bir koyun yüklenerek gelen bir insan görmeyeyim diyor karşımda. Sımmara fe'yedeyi hatta rü'ye ofratu ibtayhi Sonra Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırarak diyor ki Allahümme hel bellagd. Ellerini öyle kaldırıyor ki Doğada Aleyhisselatü Vesselam e, işaret ederek Allah-u Teala semayı koltuk altı gözüküyor. Diyor ki Allah'ım tebliğ ettim mi? Üç defada ne yapıyor? Bunu tekrarlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bizler buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Her şeyi hakkıyla yerine getirmeyi üzerimizde hak, hukuk olan şeylerin ahiret gününde bizim karşımıza bu şekilde çıkacağı, onları böyle yüklenecek, yüklenerek Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağımızı bilmeliyiz. Bu sebeple hakları, hukukları birisinin hakkı olur, hukuku olur bunları ne yapmamız lazım? Yerine getirmemiz lazım. Bu din bize bunu emretmiş. Bu sistemi, bu nizamı, bu düzeni bundan binlerce yıl önce ne yapmış? Kurmuş. Bugün insanlar bu sistemi, bu düzeni kurabilmek için ne yapıyorlar? Uğraş veriyorlar. Nasıl olur da biz bu ahlakı onlar etik diyorlar, oturtabiliriz. Cezaevi müekeller getirmeye çalışıyorlar. Farklı farklı yollar deniyorlar. Ama insanlığa bu ahlak ancak neyle verilebilir arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle verilebilir. allah Teala'nın insanlığa getirmiş olduğu bu din öğretilerek verilir. 9. hadis An Abdullah ibn Amr İbni L As radiyallahu anh <gülüyor> radiyallahu anhuma anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki El muslimu men selimel muslimun min lisanihi ve yedihî Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman şu kimsedir. Müslüman, diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden selamette olan, onun dilinden ve elinden zarar görmeyen kimse Müslümandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslüman kelimesinin birçok tarifi var arkadaşlar. Teslim olan demek, normal İslam'ın şartlarını biliyoruz. En teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime s ve tu'tiye zekâ ve tesûma ramadân ve hadâ huccel beyt. İslam nedir? Diğer bir manası, teslim olandan başka. allah Teala'nın tek bir ilah olduğuna şahadet getirmen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun elçisi olduğuna şahadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, allah Teala'nın evini ziyaret etmen, hac yapman. Buradaki Müslüman ise daha ayrı bir tarif Diyor ki aleyhissalâtu Vesselam. diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden se selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Yani eğer bir kimse etrafındaki, çevresindeki Müslümanlara diliyle, eliyle zarar veriyorsa, bunun İslam'ında bunun Müslümanlığına ne vardır? Bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu buna işaret eder. Bu bunun bir emaresidir. Vel muhaciru Muhacir kimdir? Muhacir, bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki muhacir sadece bir ülkeden bir ülkeye Küfrün olduğu bir yerden İslam'ın olduğu bir yere hicret etmek değil, hicret eden değil arkadaşlar. Muhacir hicret terk eden demek. Bir şeyi terk eden. Aleyhissalatu vesselam da diyor ki muhacir huwa el muhaciru men haajara ma nahallahu anhu. Allah Teala'nın yasaklamış olduğu şeyleri terk eden, onlardan hicret eden kimse muhacirdir diyor. Yani muhacir Allah Teala'nın nehyettiği Yasakladığı şeylere yaklaşmayan, onlardan uzaklaşan kimse muhacirdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de bileceğiz ki muhacir olmak istiyorsak allah Teala'nın bütün yasakladığı şeylerden ne yapmaya çalışacağız? Uzak durmaya çalışacağız, kaçmaya çalışacağız. 10. hadis yine aynı sahabeden <gülüyor> an Abdillah ibn-i Amir ibn Al As radiyallahu anhuma قال kâne alâ thakalli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, رَجُلُنْ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَى Nebi aleyhissalatü vesselamın yanında bir adam vardı. Bu adamın adı Kirkira'ydı. Bu adam Nebi aleyhissalatü Vesselamınla birlikte savaşa katılmıştı. فَمَاةَ فَقَالَ Rasulullah sallallahu عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ فِي Vefat edince, bu adam öldürülünce Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki, bu adam ateşte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşıyor. Bu adam ateşte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine gidiyorlar, bakıyorlar. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ فَغَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا Bir de bakıyorlar ki ganimet mallarından bir aba, bir cübbe almış, bir kıyafet almış. Ne yapmış? Kendine saklamış. El altı etmiş. İnsanlar bunu Allah yolunda savaşan bir insan olduğunu zannetseler de kendisiyle Rabbi arasında yapmış olduğu bu hatadan dolayı bunun cezası olarak neyi hak ediyor bu adam? Azabı hak ediyor. Ateşi hak ediyor. Diğer bir e, hadis, 11. hadis. An-Ebi Bekra Fe'i İbn-i Hâz anh, sallallahu aleyhi ve sellem kal innez zemâne kad istedârake heyetih yevme halakallahu semâvâti vel ard diyor ki Aleyhisselam, zaman Allah-u Teala'nın yer ve göğü yaratmış olduğu ilk günkü haline geri döndü bunu alimler farklı şekilde açıklamışlar ne manaya geliyor az sonra göreceksiniz allah Teala seneyi kaç ay olarak yaratmış 12 ay 12 tane ay var Minha erba atun hurum. Bu 12 ayın 4 tanesi haram, haram. haram aylar. Diğer aylara nazaran zulmün haram olduğu, hatta savaşın yasak olduğu aylar. Cahiliye döneminde de bu aylar var. Cahiliye döneminde de bu ayların haram olduğunu bildikleri için savaşmanın büyük bir günah olduğunu biliyorlar. Yasaklanmış. Ne yapıyorlar bunlar? Ayların yerlerini değiştiriyorlar. Savaşmak için. İleri itiyorlar, geri alıyorlar bu şekilde. Yani bugünkü Müslümanlar da maalesef Allah Teala'ya bazı konularda, özellikle ticari hususlarda, para kazanma hususlarında böyle şeyler yaptığını görüyorsunuz. Faize düşmediğini kanıtlamak için onu oraya çeviriyor, bunu buraya getiriyor. Hani bu mekân işleri yaptığı gibi ayların yerleriyle oynuyorlar diyorlar. Bu ay Recep olmasın. Bu ay diyor şey olsun. Yerlerini değiştirelim ki saldıralım şu şeye kabileye veya şu kafileye. Savaş edelim, ganimet elde edelim. Bazı alimler diyor ki işte yani Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın o gün dediği gün allah Teala'nın ilk yaratmış olduğu yeri ve göğü yaratmış olduğu ki günde ki zamanla aynı denk gelmişler, yani Oynamışlar, oynamışlar. Ama o gün yani diyor Aleyhisselam vesselam bugün zaman olan yerine geldi. Recep ise Recep Muharrem Muharrem. Dört tane haram ay var arkadaşlar Aleyhisselam'ın vesselamın dediği şekilde. Selahun mutevaliyat. Üç tanesi peş peşe geliyor bu ayların. Tabii şimdi böyle batı Frank kültürü iletiştiğimiz için desek ki burada hadi, kim hicri ayları sayabilir bize? Aramızdan bile belki hicri ayları sayabilecek sırasıyla tam olarak 3-5 kişi çıkar. Bu bizim aslında yani zilletimizi ifade ediyor. Halbuki bizler Müslümanlar olarak ne yapmamız lazım? Böyle bir e, takvimimizin olmasına rağmen e, bilmememiz, bunu bilmememizden dolayı Böyle bir eksiklik hissetmemiz lazım. Yani miladi takvim sahabelerin döneminde kullanılıyor olmasına rağmen o dönemlerde dünyada var olan bir şey olmasına rağmen hicri takvim şey yapmışlar. Kendilerine has, Müslümanlara ait bir takvim kültürü oluşmuş. Nedir arkadaşlar bu üç <gülüyor> haram ay? Zülka'de <gülüyor> ve zülhicce ve muharram. Üç tane peş peşe. Zülka'de zülhicce <gülüyor> muharram. Bu üç ay haram ay. Recap bu Mudar. Bir de Recep ayı var. Zulkaade, Zulhicce, Muharram. sonra atlıyoruz evet. Recep. Recep ayı. Bu dört ay Aleyhisselam bu Recep ayının Mudar diyor. Mudar'ın, Mudar bir kabile. Mudar kabilesinin Recep diyor. Niye? Çünkü bu kabile bu aya çok şey yaparlar, saygı duyarmış yani. Oynamazlarmış. Diğerlerin oynadığı gibi. İlim ehli diyor ki kıyamete dek bu aylarda Hala savaş etmek nedir? Haramdır. Ama hangi manada? Savaşa başlamak haramdır. Ama gelmiş sana bir düşman saldırıyor. Ne yapamazsın sen? Ya bu aylarda savaşmak haramdır. Bekleyeyim beni öldürsün diyemezsin. İlim ehli diyor ki onlar madem savaşa başladılar sen de bu aylarda onların savaşına karşılık verebilirsin. Ama ne yapamazsın? Saldıramazsın. Bu aylarda savaşa başlayamazsın sen. <gülüyor> bu ay ise receb ay ise ellezi beyne cümada ve şa'ban. Şaban ayı ile Cuma'da ayları arasındadır bu Leceb ayı. Sayarsak Hicri ayları arkadaşlar. Hicri yıl hangi ay ile başlar? Muharram. Sonra Safar. Sonra rabiul Sonra Rabi'ul-Ussani ya da Rabi'ul-Akhir. Sonra Cuma'da'l-Ula, cumadal sani evet. Sonra Recep. Sonra Şaban, Ramazan. Sonra Şevval. Sonra Zül-Ka'da, Zilkade ve Zilhicce. Bu aylardan dördü haram. Zilkade, Muharram Muharrem, peş Mecmeşe geliyor. Bir de ayrı olarak Mudar'ın, Mudar kabilesinin Recebi. Diye Aleyhisselam ashabına "Ey şehrin haza? Hangi aydayız?" Aleyhisselam ashabına soruyor. Bu hangi aydır? "Kulna Allahu ve Resuluhu a'lem." Sahabalar diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Onlar biliyorlar hangi ayda olduklarını. Hac ayındalar. Zilhicce ayındalar. Aleyhisselatü Vesselam o topluluğa hac ayında şey yapıyor, hitap ediyor. Ama ahlak, edep, sünnetin önüne geçmemek diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Fesekete hatta zananne annehu seyusemmihi bi gayr ismi. Sahabe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sukut etti. Bir süre sessiz kaldı. Zannettik ki bu ayı, bulunduğumuz o ayı başka bir ay ismiyle isimlendirecek. Kal Eleyhissel Hicce diyor Zilhicce ayında değil miyiz? Ey insanlar! Kulna bela. Evet ey Allah'ın Resulü, Zilic'tayız. Kal. Fa eyü beledin haza? Hangi beldedeyiz? Hangi topraklardayız? Sahabeler dedi "Kulna ve Resuluhu a'lem." Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fe sakata hatta zananna ennehu seyusammih bi gayri ismihi. yine suskutu ediyor. Diyor ki sahabeler zannetti ki bu bu toprakları başka bir isimle resimlendirecek. Kal: "Elish-belde?" Kulna bela. Burası belde değil mi? haram kılınan belde değil mi? Mekke değil mi? Evet diyorlar ey Allah'ın Resulü. قال, Hangi gündesiniz? Allahu ve Rasulu alem. Demiyorlar pazar pazartesi, salı çarşamba cuma. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Rasulu alem. Fsakata hatta zananna enne seysammih bi Yine sükut etti diyor ashab. Nebi Aleyhisselam sükut etti. Zann ki başka bir isim resmîlendirilecek. Kal sizin bugününüz kurban günü değil mi? Kurban bayramında değil misiniz? Kurban kestiğiniz gün değil mi? Evet, bilakis ey Allah'ın Resulü. akum Vesselam sayıyor şimdi. Kanlarınız, ve emvalekum, mallarınız, ve a'radakum, ırzlarınız, aleykum haram, birbirinize haramdır. Sen onun hakkında konuşamazsın, ırz hakkında konuşamazsın, kanına... Canına meyledemesin, malına dokunamasın. Bunların hepsi haram. Yani şimdi insanlar konuşuyorlar işte, Lozan Anlaşması, Sevr Anlaşması. İnsanlığın anlaşması burada arkadaşlar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki bunların hepsi haramdır. Dokunamazsınız. Müslümanlara diyor. Ke hurmeti yawmikum haza. Bugününüzün haram olduğu gibi, fi beladikum haza bu toprakların haram kılındığı gibi, fi şehrikum haza bu şehrin bu ayın haram kılındığı gibi Ey Müslümanlar sizin mallarınız, kanlarınız, canlarınız, ırzlarınız birbirine haramdır. Haram kılınmıştır. Vesetelekavne rabbakum feyeselukum an a'malikum diyor ki Allah Aleyhisselam Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Rabbinizle karşılaşacaksınız. Bunu çok iyi bilin. Belki hayatınızda şimdi biz hayatımızda bunu hiç bilmiyormuş gibi, unutmuş gibi yaşasak da, değil mi? Tek gerçek bu. O da ne arkadaşlar? Vesetelekavne rabbakum Rabbinizle karşılaşacaksınız. Diğer rivayetlerde geldiği üzere tercümansız olarak Rabbinizle, Rabbiniz sizinle konuşacak diyor. Herkes tek tek hesaba çekecek. Sayısını bilmediğimiz mahlukat. Her birinin tek tek hesabı var. Düşünün arkadaşlar. Feyeselukum an a'malikum diyor ki aleyhissalatü vesselam. Sizlere Rabbiniz amellerinizden dolayı sizleri hesaba çekecek. Amellerinizi size soracak. Ne işledin, ne yaptın? Şimdi soran yok şu dünyada. Yaptığımızdan dolayı sorguya çekilmiyoruz. Onun için bir hürriyet var, onun için bir ne var? Gaflet var. أَلَا فَلَا تَرْجِعُ بَعْد۪ي كُفَّارَا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِكَابَ بَعْدُ Dikkat edin. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak, yani birbirlerinizi öldürerek, ey Müslümanlar, kafirler olmayın. Bunu açıklamıştık geçen hafta hatırlarsanız. أَلَا لِيُبَلِّغْ اَشْشَاهِدُ الْغَائِبُ Diyor ki burada şahit olan, hazır olan, olmayan ne yapsın? Bildirsin bunları. فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ اَنْ يَكُنَعُ عَلَهُ min بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ola ki, burada bunu bende, benden bunları duyan çoğu kimseler vardır ki benden bunu aktardığı kimseler ikinci kimseler o aktarandan daha ne olabilir? Hafızası güçlü olabilir, daha iyi onu koruyabilir diyor. Yani din din tebliyidir arkadaşlar. Sen burada bir şey öğrendin, onu git anlat. Belki sen bu anladığının yüzde onunu yüzde onunu al alıyorsun ama anlattığın kişi belki ondan yüzde elli ne yapacak, istifade edecek. Allahü Teala ve de böyle buyuruyor. Diyor ki sonra Sunnaqal Hal Bellaght Tebliğ temme Ala Hal Bellaght Diyor ki sahabeler, evet ey Allah'ın Resulü, biz tebliğ aldık. Bize ulaştı. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allahümmeşhed, ey Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. 12. hadis, An Ebi Umamete İyasi ibn-i Sa'lebetel Harifi radiyallahu anh, Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Men ikta ta haqq emri in muslimin fakat öjb Allahu lehunnar. Kim yemin ederek? Hatırlarsanız Kitab-ı Tevhid şerhinde açıklamıştık. Bir mümin kulun malını alırsa Allah'ın adını anarak ondan böyle bir parça koparırsa, bir parça alırsa fakat öjb Allahu lehunnar. Allah ona ateşi vacip kılar. Yani o ateşe artık girmesi vaciptir. وَهَرَّمُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Ve Allah cenneti ona haram kılar. فَقَالَ رَجُلُونَ Bir adam kalkıp diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah. وَاِنْ كَانَ şey يَس۪يرًا Velev ki diyor aldığı şey, mümin kardeşinden aldığı, kopardığı o şey, küçük bir, bir, bir şey olsa bile mi? Yani o kadar büyük olmasına gerek kalmadan, küçük bir şey olsa bile mi? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَاِنْ قَذ۪يبًا وَاِنْ قَذ۪يبًا min اَرَاقٍ Velev ki misvak kullanıyoruz ya, misvak. Diyor ki, o misvak ağacının bir dalı olsa dahi, yemin ederek, haksız yere bir müminin hakkını aldığın zaman bil ki ateş. Senin hakkın, yerin ateş. Yani öyle katlar, villalar, daireler, büyük paralardan öte. Küçümsediğin ya bu da nedir ki dediğin şey bile Yarın karşına ne yapabilir, çıkabilir. Onun için arkadaşlar hak hukuk çok önemli. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول men استعمل minkum منكم amel. عمل عليه سلَطَةَ سَلَمْ يقول من استعمل الله منكم على عمل عليه سلَطَةَ سَلَمْ يقول من استعمل Yahut iğneden biraz daha büyük. Bir şey saklar, gizlerse Kâne galûlen ye'ti bihi yevmel kıyâme kıyamet günü onun hakkında, onun aleyhinde hırsızlık olarak o çaldığı iğne gelir. İğne ya. Onun için yani ashabın döneminden bu yana gelin, selefin hak hukuklara gösterdiği riayete bakın. Olayın ne kadar ciddi olduğunu anlayabiliyorsunuz. İne. Hep anlatırlar. Hala hayatta Şeyh Abdülmuhsin Abbad Hafizahullah derler ki İslam Üniversitesi, Medine İslam Üniversitesi'nin dekanı olduğu, rektörü olduğu, rektörü olduğu dönemlerde şu an hala hayatta Mescid-i hadis dersleri veren birisi. Şoförü eve götürdüğü zaman, eve götürürken onu okuldan, üniversiteden eve götürürken Bakkala kendi ihtiyacı için durdurmazmış o şoförü. Direkt eve götürdürülmüş kendini. Ve diyorlar ki sabahleyin normalde herkesten önce gelir. Okulun kapısında o, o durur, o açarmış. Yani. Yine ben kendim gördüğüm bazı hocalar vardı. Adamlar kendi ihtiyaçları için o okulun tahsis, etmişi ol, et, tahsis etmiş olduğu evrakı ne yapmazlardı? Rakam yazacak, telefon numarası kullanmazlar. O kadar hassas kimselerdi. Çünkü bu hadisleri bilen insanlar. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ min مِنَ Ansar, kani اَنْظُرْ اِلَيْهِ Sahabeden bir, diyor ki rivayet eden kişi, Ensardan bir zat kalktı, siyah tenli bir adam. Hadisin ravisi diyor ki, sanki ona bakıyorum, şu anda o kadar iyi hatırlıyorum ki onu, olayı ve o adamı o kadar iyi hatırlıyorum ki, sanki şu an gözümün önünde bu adam. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِقْبَلْ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ın Resulü beni görevimden ne yap? Azlet. Yani ben bu görevden istifa etmek istiyorum. Beni al. Ciddi bir sorumluluk. Ciddi bir sorumluluk değil mi arkadaşlar? قَالَ وَمَالَكِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, hayırdır yani neyin var? Sana görev verdik, niye görev istemiyorsun? Diyor ki bu zat, سَمِعْتُكَ تَقُولُ ve وَكَذَا İşittim ki sen az önce böyle böyle şeyler söyledin ey Allah'ın Resulü. Kal <gülüyor> Yine söylüyorum. Men istamel lahu ala amelin. Felyeji bi qalilihi ve kesirihi. Kimi bir göreve gönderirsek göndermiş olduğumuz ve orada elde etmiş olduğu şeyin azını çoğunu her şeyi getirsin. Fe ma utiye minhu akhaz ve ma Kendine ne veriliyorsa Ondan alsın, getirsin. <gülüyor> Neyden de yasakladıysak, bu yasakladıysak ondan da ne yapsın? Uzak dursun, elini, eteğini çeksin. Görev bu. Diğer hadis Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh قال لَمَّ كَانَ يَوْمُ خَيْبَرْ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالُوا فُلَانٌ Hayber günü, aleyhissalatü vesselamın Yahudileri kuşattığı o gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir kimse, bir grup, bir topluluk gelerek falanca şehit oldu diye böyle seviniyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından, bakın ordusunda, onunla beraber savaşa çıkmış ve ashabtan bir kimse. Ve diğer sahabeler de şahitlik ediyor. Diyorlar ki, falan şehit oldu. Hatta merru ala raculin fekalu falan fel şehit. Böyle falanca şehit oldu, falanca şehit oldu, falanca şehit oldu diye ne yapıyorlar? Ölen kimseler hakkında tezkiyede, referansta bulunuyorlar. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem aleyhissalatü vesselam o en son artık kimin hakkında dedilerse diyor ki kella asla bu adam şehit değil diyor aleyhissalatü vesselam. İnni ra'aytu finnar ben diyor bu adamı Ateşte gördüm. Yani bu adam bana ateşte gösterildi. Fi burdatin galleha, kendisi için diyor, ganimetten aldığı, çaldığı bir hırka, bir kıyafetten dolayı bu adam ateşte. Siz nasıl olur da bunun hakkında şehit diyebilirsiniz? Nereden biliyorsunuz? Ev <gülüyor> abaa'yı da bir aba, bir böyle cübbe almış, bundan dolayı ateşe girmiş diyor. Bu sebeple arkadaşlar, falanca şehit oldu, falanca şehit düştü denmesi ehl-i sünnet vel cemaate göre doğru ifadeler değildir. Bukhari rahimahullah'ın hadis kitabına bakın sahihine. Sahihinde şöyle bir bab vardır. Der ki Bukhari, Babun La yuqalu fulanun şehid Falanca şehit olmuştur, falanca şehittir denilmemesi babı, denilmemesi bahsi böyle bir bab başlığı var. Şeyh Salih Al Uthaymin, rahimahullah şöyle bir ifade kullanıyor bu hadisin şerhinde. "Varnanul an fi asrına haza, acbah lakabu şehada sehlan ve yasira". Diyor ki maalesef bu çağda günümüzde diyor. Şehit lakabı o kadar kolay kullanılmaya başlandı ki diyor. Kullun yu'te hazel üsam. Herkese diyor bu madalya yani şehadet madalyası verilir oldu. Falan şehit. Falan şehit deniyor. Bazen bakıyorsunuz ilim talebesi olduğunu zannettiğimiz yahut ilimle uğraştığını gösterdiği, bize kendini o şekilde gösterdiği insanlar bile <gülüyor> Hamaset duygulara kapalarak diyorlar ki falanca şehit oldu. Ne diyeceğiz peki? Umarız ki Allah onu ne yapmıştır? Şehit kabul etmiştir. Bilmiyoruz. Böyle bir şehadeti ne yapamayız? Onun hakkında kullanamayız. Kim olursa olsun. Nebi yani Aleyhisselatü Vesselam'la savaşmış bir kimse hakkında böyle deniyorsa bizler artık bu çağlarda kim olursa olsun, niyetini ne kadar iyi zannettiğimiz kimse olursa olsun ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Diğer hadis, 15. hadis. Ebi Katade El-Hâris bin i Rıbi'i radıyallahu anh an Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâme fihim. Ebi Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor ve onlara bir konuşma, hutbe irade ediyor. Fe zekere lahum ennel cihâde fî sebilillah vel îmâne billâhi afdâlul âmâl. Aleyhisselatü Vesselam, ashaba Allah yolunda cihâdin ve Allah'a iman etmenin en efdal, en hayırlı amel olduğunu söylüyor. En hayırlı amellerden bir tanesi olduğunu söylüyor. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ Bir adam da kalkıp diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, اَرَأَيْتَ in قُتِلْتُ fi سَبِيلِ اللّٰهِ تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَي Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda şayet öldürülürsem benim bu amelimden dolayı, benim bütün hatalarım, yaptığım kusurlar, günahlar örtülür mü? Benden kaldırılır mı? Affolunur mu? Keffaret olur mu? Te kâle "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Naam, in qutilte fi sebîlillâh ve ente sâbirun muhtesib Evet. Şayet Allah yolunda olursa bu ve sen de buna sabreder ve ecrini, sevabını Allah'tan beklersen evet. Demiyor evet, savaşa çıktın, öldürüldün, bu böyle demiyor. Bak, Allah yolunda olursa, kahramanlık değil, kahraman desinler diye değil, sadece kavmiyet toprak için değil, İhlasla Allah için, Allah'ın dini oralarda yaşansın diye, ezanlar susmasın diye, ümmet için mukbilun, gayru mudbir. Ve savaşa giderek, kaçarak değil. Sımmâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe kult? Kâle, erâyte, en qutiltu fi sabilillah. etukeffiru anni khatâya'yâ. Nebi aleyhissalâtu diyor ki nasıl söyledin bir daha söyle bana o adama. Ne dedin az önce? Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resûlü, Allah yolunda öldürecek olursam, öldürürsem, bu şehadetim, Allah yolunda bu öldürülüşüm, benim hatalarıma, günahlarıma kefaret olacak mı? Aleyhisselatü Vesselam cevabı tekrardan ha şimdi. Diyor ki, evet, sen eğer sabreden ve karşılığını Allah'tan bekleyen olarak olursan, öldürür, öldürülürsen, sırtını dönerek kaçmıyorsan ve borcun da yoksa, borcun da yoksa, <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, Cebrail de bana böyle söyledi diyor Cebrail. Az önceki cevap, cevap değişti. Cevabın bir kısmı eksik kaldı ve Cebrail o tarafı ne yaptı hemen? Tamamlandı. Cebrail de dedi ki borç. Bu çok önemli arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam bir gün geliyor. Soruyor diyor ki cenaze namazına bunun borcu var mı? Diyorlar evet borcu var. Diyor ki sallu ala sahibi okun. cenazesini kılmıyor siz diyor kılın cenazesini. Sonra sahabeden bir tanesi çıkıyor diyor ki ben diyor bunun borcunu ben üstleniyorum. Bu Katade. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam gelip cenazesini onun kılıyor. Şam'da biz okurken hocamız bize anlatırdı. Derdi ki Şam'da cenazenin eğer borcu varsa bekletilirmiş. Namazı kılınmazmış. Böyle bir, bir süre bekler. Hatta zenginler eskiden tabii. Merhamet eder de onun borcunu üstlenirler. Ondan sonra cenazesi kaldırılırmış. Çünkü borçlu gitmek daha ayrı bir müşkile, Daha ayrı bir sorun. Yani Allah yolunda öldürüleceksin. Kanını dökeceksin. Günahlarına kefaret olur mu olmaz mı? Neye göre bu bakılacak? Neye göre belirli olacak? Borcuna, Borcuna göre. göre. Allah yolunda savaşmışsın ya. Allah yolunda kanını akıtmak için oraya gitmişsin. Ama borç senin yakanı kanını yapmıyor? Bırakmıyor. Onun için vasiyet. Borcun varsa vasiyet de bırakacaksın. Yazılacaksın bir kenara. Ya rahatsız etmesi lazım seni. 16. hadis Ebu Hureyre radiyallahu anhu hadisi Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal etedrûne mel muflis. soruyor. Ey ashab! Muflis kimdir? Muflis. Biliyor musunuz? Ne demek muflis? İflas eden. Yani. İflas eden. İflas eden ne demek? Her şeyini kaybeden. Her şeyini kaybeden. Sahabe de öyle cevap veriyor. <gülüyor> ki Mufليس fiina men la dirham lehu ve la meta'. İflas eden parası bulu olmayandır diyorlar. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Yani. <coughs> <coughs> diyor ki Aleyhisselam: "İnnel mufليس min ümmetî men yeti yevmel kıyâmeti bi salâtin ve savâmin ve zakâtin." Hayır, diyor. İflas eden söz sizin zannettiğiniz değil. Diyor, iflas eden kıyamet gününde Namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelen adamdır. Namaz var, oruç var, zekat var. Yani ameller var. İyi geliyor yani, oraya kadar gelmiş. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ve ye'ti fekad şeteme hada. Ama öbür taraftan da falan falancaya sövmüş. Ağzı berbat, habire sövüyor. Ve kazefe hâda, falancaya dil uzatmış. Irzıyla ilgili konuşuyor. Hakkında ileri geri konuşuyor. وَأَكَلَ مَا لَهَذَا Falancanın malını yemiş, el koymuş. Ya yani bu hani tam sanki böyle bu çağın insanların şikayeti var ya diyorlar Hacı Hocam ama ooo sen onu sorma. Değil mi? Oturduğu beş katlı diktiği bina falanca yetimin. O kadar para verdik hala alamadık. O işte onun hakkında konuşur, bunun hakkında konuşur. İşte muflis bu arkadaşlar. İflas eden adam bu. Aleyhisselatü böyle ifade ediyor. وَسَفَكَ falan Falancanın kanını boş yere, boş yere dökmüş ve ضرب gitmiş buna vurmuş diyor ki hilesi işte muflis budur niye muflis budur şimdi anlayacağız fe'u'ta hada min hasenatihi ve hada min bu adamın yapmış olduğu zulmetmiş olduğu insanlar var bu adamın namazından zekatından orucundan alınır kimlere verilir Hakkın yedi insanlara verilir. Alınıyor şimdi namaz, oruç, zekat. Kimlere veriliyor? O vurduğu, dövdüğü, dil uzattığı, malını aldığı insanlara veriliyor. Fe'in feniyet hasenâtuhu Ama öyle bir zulmetmiş, öyle bir hak, hukuk var ki Cepteki para bunu ödemiyor. Yani kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat burayı karşılamıyor. Zararda, içeride. E ne yapılacak şimdi? Yani bu adamların karşıda is alacaklılar var. Burada da şey bitti. Vere verebileceği şey bitti. Ahirette. Diyor ki Aleyhisselam: vesselam min khatayahum, faturihat aleyh'' Yapacak tek bir şey var. Zulmettiği hak sahibi, hak sahipleri insanların hatalarından, günahlarından alınılır. Kime verilir o hatalar? Bu adama. Bu adamın üzerine bırakılır. Ve bu adam da nereye gider diyor, atılır. Ateşe atılır. Yani çok güzel geliyor. Namaz var, oruç var, zekat var. Ama birden bakıyorsunuz ki her şey kaybolup gidiyor. Sebepleri de hadiste geçen sebepler. işte diyor ki aleyhissalatü vesselam, Muflis budur. iflas etmiş adam budur. Bu yüzden arkadaşlar, ticari hayatımızda, günlük hayatımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hak, hukuk, helal, haram çizgilerini. Yani bugünün kapitalist dünyasında insanlar öyle bir hale geldi ki artık helal, haram çizgisi o kadar önemli değil. Hak, hukuk o kadar önemli değil. Karşıdaki adamın hakkına girmişim, devletin hakkına girmişim, komşumun hakkına girmişim. Bunlar önemli değil. Önemli olan insanların için ne maalesef? Para kazanmak. Ama ahirette işte bunlar muflis. Dünyada zengin olabilirler. Dünyada en son model arabalara binebilirler. Parmaklarla işaret edilip bunlar zengin denilebilir. Ama ahirette en fakir, muflis. 17. hadis Ummu Seleme radıyallahu anha enne Rasulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem ana beşer. Aleyhissalatü diyor ki ben bir beşerim. Ben bir insanım. وَإِنَّكُمْ تَخْتَسِمُونَ اِلَيَّ Sizler gelerek ne yaparsınız? Benden hüküm vermemi istersiniz. Aleyhisselatü vesselam'dan. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ Kiminiz, kiminizden, biriniz diğerinizden derdini daha iyi anlatabilir. Dili daha çok söz yapıp o konudaki delilini, hüccetini daha iyi sunabilir. Fakaziye lehu bi nahbi ma esma. Ben de diyor duyduğum kadarıyla ne yaparım? Onun lehine hüküm veririm. İki kişi gelmiş, birisinin ağzı daha iyi laf yapıyor, hakkını, hukukun daha iyi anlatıyor. Aleyhisselam da diyor ki ben diyor ne yaparım? Onun lehine karar verebilirim. Fakam qadiytu lehu bi hakkı Kimin diyor? lehine kardeşinin aleyhine haklı olmasına rağmen kardeşi onun aleyhine ve bunun lehine hüküm verdiysem fe ma akta'a lehu akta'u lehu kıt'aten minen nar Yani haksız yere bir kimse olayı daha iyi sunduğu için ama haksız olmasına rağmen, olayı daha iyi sundu diye ona verdiysem aleyhissalatü vesselam onun haksız olduğunu bilemez. Beşer çünkü. Öyle diyor. Ben bir beşerim. Vahiy de gelmiyorsa o konuda. Daha iyi anlattığı için. Halbuki haksız bu. Kime diyor? Haksız olduğu yere. Kardeşinin hakkını verdiysen bilsin ki ona diyor ateşten bir pay veriyorum. Yani Aldığı şey ateş. Muttefakun aleyh. Nebi aleyhissalatü vesselamın bu de ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir beşer. Bir insan. Aldatılabilir de, bakın. Aldanabilir de bu manada. Yani bunu söylemek ona bir hakaret değil arkadaşlar. Ama bazı insanlar var ki onu aleyhissalatü vesselamın yasaklamış olmasına rağmen, kesin çizgilerle çizmiş olmasına rağmen beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi aşırı övmeyin ben bir beşerim demiş olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam hadislerinde bugün insanlar var ki yetiş ya Resulallah, tut elimizden ya Resulallah senin ilmin öyle bir ilimdir ki her şeyi kuşatmıştır. Lâbih mahfuzun ilmi bile senin ilminden bir parçadır. Yani Allah'ın ilmi bile yazdığı o kitaba bile senin ilminden bir parçadır diye bilecek kadar haddi aşmış insanlar var. Radyolarda, televizyonlarda konuşuyorlar. Yani bunlar Allah'ın kelamını okusu var. Kur'an-ı Kerim'i. Orada çok açık ayetleri görürler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Kul innî lâ emluku lekum darrâ ve Ben sizlere bir zarar verecek ve sizlere bir iyilik yapabilecek şeye sahip değilim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayette apaçık bir şekilde ne yapıyor? Söylüyor. Ama hala kalkıp insanlar ne yapıyorlar? Nebi bir aleyhisi Allah Teala'yı bırakıp o peygamberi yaratan ve peygamber olarak gönderen yaratıcıyı bırakıp yetiş ya Resulullah diyorlar. Tut elimizden diyorlar. Dertlerini, çarelerini gidip onun kabrine mektup bırakarak giderileceğini zannediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam ise diyor ki ben bir beşerim. Ne demek bir beşerim? Yani ben bu beklentilerinize cevap veremem bu manada. Beni Allah'a denk tutmayın. 18. hadis i̇bn Ömer hadisi radıyallahu anhuma, kal, رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem, len yezalel mu'minu fî füshatin min dinihîn. Mü'min, kimse dini hususunda, dini konu, din konusunda ferahtır, geniştir, rahattır. Mâ yusip de men haramen. Ne zamana kadar? Haram bir kan akıtana kadar. Yani bir müminin kanını akıtana kadar. Yahut haram olan sadece müminin kanı değil arkadaşlar. Muahed. Anlaşmalı giren kafirin kanı da helal. Adama vize vermişler. Adam anlaşmalı girmiş. <gülüyor> bu adamın da kanı nedir? Haramdır. Devlet reisin bu adama vize vermiş. İzin vermiş. Anlaşma olmuş. Sen bunun kanını ne yapamazsın? Akıtamazsın. Haram. Bu da haram. Yani senin dinin dinin açısından sen ferahsın. Geniş ne zamanki haram kan akıttın. ve ki bu saymış olduğumuz bu manada kafir kanı olsun. Muahet kafirin kanı olsun. Senin dinin daralmaya başlar arkadaşlar. Sen dininde sıkıntıya düşersin. Ya da zimmi. Anlaşmalı kafir öldüremezsin. Adam vergi veriyor. Müslüman olmamış ama senin topraklarında yaşamak istiyor. Onu da öldüremezsin. Yahut müsteğmen. Aramızdan Müslümanlardan birisinin eman verdiği, güven verdiği bir kafir. Diyor ki benim diyor fabrikam var. Benim imalathanem var. Bu kafir de usta. Burada bunu işletecek. Ben bu adama eman veriyorum. Gelip bu işi bana öğretecek. Kimse dokunmasın. Bu adamın, bu kafirin de kanı olmaz? Dökülmez, dokunmaz. Dokunulmaz ona. İşte bu sayılan kan, bu sayılan kimselerin kanına dokunan kimsenin dini arkadaşlar artık ne, ne değildir? Geniş değildir, ferah değildir. Artık o kendini neye sokmuştur? Dar bir yola sokmuştur. Sıkıntıya sokmuştur. 19. hadis Kavle binti Amir el-Ensari radıyallahu anh Anha Hayya Emratu Hamza radıyallahu an. dedi. "Söyledi: 'Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle derken işittim diyor. 'İnne ricalen yetehawvadun fi malillah bi ghayri hak.' diyor ki aleyhissalatu vesselam. Bazı insanlar var ki Allah'ın malında, Allah'ın mülkünde haksız yere haksızlık yaparak tasarrufta bulunuyorlar. Felehumun-nar <gülüyor> yawmal <gülüyor> Böyle yapan insanlara kıyamet günü ne vardır? Allah'ın ateşi vardır. Evet, bu baptaki hadislerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Subhanakallâhumme ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve